1536, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Zer, a Allah katında en sevimli kelamı haber vermesi, evet, Ebu Zer şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber bana, ey Ebu Zer, sana Allah katındaki en sevimli kelamı haber vereyim mi, dediler, evet ey Allah'ın Rasulü, dediğimde de, Allah katında en sevimli kelam, Sübhanülahi ve bihamdihi, onun hamdiyle söylüyorum ki Allah ortaktan münezzehtir, kelamıdır buyurdular, evet, Hazreti Peygamber'e hangi kelamın daha üstün olduğu soruldu, şöyle buyurdular, Rabbe, imin melekleri ve kulları için seçmiş olduğu kelamı, Sübhanülahi ve bihamdihi, kelimeleridir.